Bakın demiş, eğer namaz kıldığınız zaman, içinizden biri, eğer öyle bir şey şeytana yapam, yani buymayacak olsa veya şaşırmayacak olsa, bu üç deveden birisini vereceğim kendisine. Geçmişler namaz kılmışlar, namaz kılarken de artık üç deveden birisini verecekler mi, küçüğü, ortancası, büyüğü, artık o vesvese işlerine girmiş. Demiş, acaba hangisini verecek bana, Küçüğünü mü verecek, ortancasının büyüğünü mü verecek? yine vesvese girmiş yani demek istediği Umar Radıyallahu illa insan şeyine la mazza vesvese, vesvese girer demek istediği Umar nereden biliyorsun ki bu Umar'ın söylediği bu sözü İşte böyle söylediler bize acı, Öyle dediler Acaba yani. var mı böyle bir şey? Acaba onu diyorum ben. İşte demezsen yani, konuştuğun zaman daima bana Ömer öyle, Ömer öyle Ömer dediler. dediler. Demek ki o da başkasından duymuş. Peki deniliyor, de. deniliyor Deniliyor. Deniliyor demek. Evet. Ömer dedi selemet çünkü burada Resulullah Radıyallahu Teala böyle bir sözü yoktur işte. Evet mal ediyorlar onun için biz yani mesela. Demek istediğimizde örneğe Mehsan soruyorum. Söylüyorum. Sen diyorsun ki ben sen namaz kıldığı zaman eğer vesvese etmezsen ben sana şu üç devenin birini vereceğim. Ben geçici o zaman şeytan vesvese etmezse bile ben mecburen vesvese etmem. Acaba bu üç devenin hangisini vereceğim? Yani bu yani. sana anlaşılıyor ki Ömer siz onu şaşırttırmak için namazla şaşırttırmak için bu şeyle imtihan ediyor. Yani imtihan ediyor. Ömer böyle bir şey yapmasın Kim Ömer, Ömer Ali yani Allah'a yani da insanlar ya. namazlarında şaşırmak için bir şey bir imtihanla imtihan etmiyor her şey. Aşağı Umar'dan. Umar diye yani öyle bir şey elemez. Böyle yani öyle duyduk biz. Yani bu da yani Ama, aslında demek istediği Ömer'e de olan illa şaşıracaksın yani. İlla yani namazda işte, illa Akhl'e şekli. Ömer demiyorum. Bunu Ömer'e nispet ediyorum. Ya yanlış mı Öyle duyduk biz. Öyle, öyle, öyle duyuyoruz değil mi? Değil tamam. değil mi Peki hocam şu e, madem ki konu e, şey açılmışken mezhepleri kim namaz, taklit etmeli? Namaz. saat kafam. Evet. Geçti hocam. Biraz sonra kılarız. Mezhepleri kim taklit etmeli yani? Veyahut da dinden haberi olmayan bir kişi mesela mezhepleri taklit etse Olur mu? Mezhebi yani Bir alimi taklit edebilecek kişi olan Kur'an'dan sünnetten hüküm çıkaramayan Veyahut çıkarmasını bilmeyen Veyahut okumasını bilmeyen Veyahut okumasını bilip de Dünya hayatıyla meşgul olmuş Yani Dinden Hüküm karacak vakti olmayan kişiler. Ey mukallid, bilgisiz olan insanlar. Onun için mukallid demek tamam mı? Mukallid demek, yani her şeyi hazır, her şeyi hazır cevap, her şeyi hazır cevap almak isteyen kişi. Hiç yorulmadan kolay bir şekilde almak. Mukallid budur. Mukallid, bilgisi olmayan Kur'an ve Sünnet ÇS'si içerisinde İslam'da bilgisi olmayan cahil olan ve alimlerin söylediği şeye göre hareket etmek istiyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir mukal, böyle bir cahil bir kişi, en güvenilir alim kimse o mantıkada, o alimin verdiği fetvalara göre ne yapacak? Hareket edecek. Ve onun için caizdir. Ama Kur'an ve sünnetten hüküm çıkarabilecek bir kişi taklit ona haramdır. Nice mesela İmam Şafii İmam Malik'in öğrencisidir. Nice İmam Şafii'yi Malik'i taklit etmedi. Çünkü o da alimdir. Ve o alim biliyor ki alimun alimi etmesi haramdır. Niçin? çünkü Kur'an ve sünnet varken kalkıp da onu taklit etmesi doğru değildir. Niçin? çünkü diyor ki Ahmed bin Hanbel rahimeullah siz diyorne İmam Esuri'yi taklid edin. Ne de İmam-ı ne onlar nereden aldıysa siz de onlardan oradan alın diyor. İmam Ahmed bin Hembel Rahimlullah. Tamam mı? Mesela, Ahmet bin Hembel, Ahmed bin Hembel, Şafiî, i̇mam şafi'inin öğrencisidir. Niçin İmam Ahmed bin Hembel Şafiî olmamış? Hem de en büyük öğrencilerinde. Niçin? Çünkü o da alim, o da alim. O da Kur'an'ı biliyor, bu da Kur'an'ı biliyor. O da Sünnet'i biliyor, bu da Sünnet'i biliyor. Onun sözüne taklit etmesine gerek yok ki sünnet. Direkt Kur'an ve sünnete uyacak. Ne? Direkt Kur'an ve sünneti bilen bir kişi nasıl olur da kalkıp da filanı taklit etsin? caiz değildir onun için. Ama ben cahilim. Bu konuda bilgim yoktur. Ne Kur'an'dan anlarım ne de hadisten, sünnetten anlarım. O zaman ben gelirim. Diyelim ki Türkiye'mizde nerede yaşıyorum? Türkiye'de. Türkiye'de genel mesela hangi mezheb taklit ediyor? Abu Hanife'nin mezhebi. Abdü Hanife'nin mezhebinde. Yalnız bugün Türkiye'de Müslümanlar Türk toplumun Abdü Hanife'yi mi taklit ediyorlar yoksa hocaları mı taklit ediyorlar? Ya. Mesela Türkiye'de Hanefi mezhebine mensup olmalarına rağmen kandil gecelerini kutluyorlar. Abdü Hanife kandil gecelerini kutladı mı? Kutlamadı. Hı. Peki onlar diyorlar ki niçin kutluyorsun? diyorlar ki biz Hanefiyiz diyorlar. Ama bu Hanife kutlamadı ki. Sen içine bu Hanife iftira atıyorsun? Ha buradaki kimi taklit ediyorlar? Burada hocaları taklit ediyorlar. Bu hocalar da onlar gibi cahildir. Cahil olmazsalar bu kandil geceleri onlara kutlatmak lazım. Tamam mı? O da cahildir, bilgisi yoktur. Ha i̇şte kutluyorlar. Arka, hele arkasında da bir maddi sorun varsa, ne? yani mevlid okuyor mesela. Allah Resulü aleyhisselam mevlid okudu mu? Kendi kendine mevlid okutmadı. Yani kendi doğum gününü böyle bir böyle bir şeylerle okutmadı ve okumadı. Tamam mı? Mevlid demek Ali Satt Selam'ın doğum gününü kutlamak için söylenen bazı sözler. İster ilahi olsun, ister şiir olsun, ister artık neyse. Bu oluşturdukları kasideler, masideler hani ilahi diyorlar, neşid, neşid, kaside, ilahi neyse. Peki Ali Satt ve Selam bunu kutlamadı. Öyle ya. Geliyorlar şimdi Türkiye'de kutluyorlar. Ya siz bunun için kutluyorlar, diyor biz hanefiyiz. Ya bu Hanife Rahim Allah Aleyhisselatü Vesselam kutlamamış ki, böyle bir mevlud okutmamış ki. Hocanın da hoşuna gidiyor, cami hocuna. Cami hocanın hoşuna gittiği için. Gidiyor mezarlarda, camilerde, şurada, burada, evlerde. Mevlud okuyor, bir de parayla okuyor, para alıyor. Para vermezse bir daha oru çağırdığı zaman gitmez. Bir de ufak bir para koyarsa mesela 10 lira koyduğun zaman kabul etmiyor. Sadaka mı veriyorsunuz? Sadaka veriyorsunuz? Aslında yani hem günah sayıları bile sen aslında. Yok, Kapı almayacak. Mevzeyecek. günahdır haramdır. Aldığı para haramdır aslında. Çünkü o yapmış olduğu ibadet, ibadet değildir. Tamam mı? İbadetler için para almak haramdır. Mesela bir kişi giden diyor ki Hocam işte benim babam öldü. Ben mesela hatim indirmek istiyorum. O Hoca, o Khatimi para karşılığında indirmesi haramdır. Mm. Niçin? Çünkü bu ibadet, meşru değildir. Bu ibadet, meşru değildir. meşru olmadığı için karşılığında para almak haramdır. Ya, Sadece, ja, yani, haram olduğu için indirilmez mi, yoksa para aldığı için mi indirilmez? Yani indirilmi Khatim? Yok. Khatim indirilmi? In, i̇ndirilmez işte, Khatim indirilmez. Hı, hatim indirilmez. Oğul okuduğu zaman her okuduğundan babası annesi ondan faydalanıyor. Tamam mı? Ha o zaman bu hocalar bu tür ibadetlerden dolayı para almak caiz Ama şöyle mesela bir, bir kişi 10-20 kişi bir yerde toplanırlar. Diyoruz ki bir hocaya diyorlar ki hocam biz Kur'an öğrenmesini okumasını bilmiyoruz. Biz sana mesela ayda bir riyal vereceğiz. Bin lira vereceğiz. Sen bize Kur'an okut. Bu caizdir. Kur'an okutmak için para almak caizdir. Alimler demişler ki caizdir. Hatta başka yerden geliri olsa bile mi? Mesela devlet, devlet memuru devlet de onu mecbur kılmıyor. Mesela imam örneğin tamam, maaş imam. alıyor. Tamam maaş alıyor caiz. namaz kıldırmak için alıyor. Kur'an okutmak için değil. Kur'an okutmak için ayrı Kur'an kursları var. Evet. İmamın görevi Türkiye'de. imamın görevi namaz kılmaktır diyor. Ben diyor Kur'an okutmakla mükellef değildim. Ben diyor namaz kılmakla mükellefim. Maaşı Namaz kılınmadığım için diyor. Vaktim oraya artı onu yapabilir mi yani o parayla? Yok, Yok para alamaz işte. Alamaz. Mı He. Tamam mı? Yani. Yalnız mesela rukiye bir adam hastadır. Tamam mı? Bir adam hastadır. Mesela yılan sokmuştur. Geliyor başka bir Müslüman. Bu Müslüman kardeşi akrapten veya da yılandan sokulduğu için hasta olduğu için geliyor. Onun üzerine Kur'an'dan bir şeyler okuyor, ayetler okuyor. Bu buna rukye deniliyor. İşte bu rukyeden dolayı bir kişi kendiliğinden ona para verirse kendisi tahdid etmeyecek, demeyecek bana 100, 200, 300 ver veyahut da verirsen okurum, vermezsen okumam. Böyle caiz değildir. Ama ben geldim. Bu adam hastadır. Üstüne Kur'an okudum. O Allah Celle Celal'e ona şifa verdi. Tamam mı? O da kalktı ve sen sana o riyal verdi. Reddetmeyeceksin. Azdır da değmeyeceksin. Yüzde ekşitmeyeceksin. Allah razı olsun diyeceksin. Sen okudun. Allah için okudun. O da Allah için sana verdi. Bu caizdir. Ama, hocam gel işte mezara gideceğiz. Benim babama bir Yasin oku. İşte bu caiz değildir. Zaten mezarlarda Kur'an okumak caiz değildir. Mezarlar Kur'an okunmak için değil ki. Ya ibadet yap yeri değil ki. Kur'an gerilere indi, Kur'an yani dirilere indiği gibi tamam mı? O Kur'an'ı orada da okuması caiz değildir. Çünkü mezarlı Aleyhisselatü Vesselam diyor ki evinizde diyor farz namazın dışında evinizde nafile namazları kılın ve Kur'an okuyun. Çünkü diyor tamam mı? Evlerinizi mezarlara benzetmeyin. Bu hadisler ne anlaşılıyor? Mezarlarda Kur'an okumaz anlaşılıyor. Ne Evinizi mezarlara benzetmeyiniz. O zaman mezarlarda namaz kılınmaz, Kur'an okunmaz. O zaman evlerinizi namaz, mezarlar gibi yapmayınız. O zaman evlerinizde farz namazları dışında nafile namaz kılınız, Kur'an okuyunuz. Mezarlara çevirmeyiniz, kabirlere kabirlere çevirmeyiniz, makbereye, mezarhaneye çevirmeyiniz evlerinizi. Mezarlıkta ne yapılır? Mezarlıkta sadece selam verilir gider selamu aleyküm yadara selamu aleyküm yadara kavmin mu'min inne bikum la'ikuna inşallah ne lene, lene ve lekum el afiyet tamam mı? Ondan sonra ille de dua etmek istersem kibleye döner babasıdır annesidir neyse tabi mezara gitti, mezarlara, mezarlara gittiği zaman ilk önce bütün kabir ehline selam verir. Ondan sonra mezarların içine girerek babasının yanına gidiyor mesela annesinin yanına. Ayrıyeten o hangi kabiri ziyaret edecekse Ayrıyeten ona selam verecek Bir de selam Tabii. O bütün ehli mezara selam vermek Genel bir selam İlk girdiği zaman Özel bir kişiye gittiği zaman da ona selam verecek Ondan sonra Çekip gidecek selam Mezarları şeyde bu duayı okuyordu Yalnız mesela Babasıdır vefat etmiş Onun üzerinde çok hakları var Mesela orada Her zaman için değil de Er gittiğinde sünnet haline getirmek değil de mesela bir gün aklına geldi ve orada kibleye dönecek ellerini kaldırıp kibleye dönerek orada olduğu yerde, yani, he, olduğu yerde yalnız kıbleye doğru mezarlara doğru değil böyle ellerini açıp mezara bakmayacak kibleye bu şekilde tamam mı o zaman bu duayı dua yapar Allah yani mesela baba affeyle şöyle yap böyle Azab, kabir azabından, cehennemden, işte cennete koymak için falan filan şudur, budur. Ama en doğrusu Aleyhisselatü Semin yaptığı gibi yapmaktır. Ve ummeni Aişe'ye bu duayı öğretmiş. Tamam mı? Ve gidip Abdurrahman'ı ziyaret ettiği zaman, kardeşi Abdurrahman'ı ziyaret ettiği zaman. Tamam mı? Sadece bu duayı söylerdi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü yadara kavmin mu'minine ve minel inne bikum lelahikuna inşallah ne sallallahu lene ve lakum l'afiyat. Tam mı? Yok Fatiha okuma, İhlas okuma, Kur'an okuma, namaz kılma, 5 şey Ayşe Ayşe vardı. ve sellem Medine'de olduğu halde niçin sahabiler gidip onun üzerine Kur'an okumuyorlardı? Hiç var olmamıştı kesinlikle. Ve İmam Malik Medine-i imamı olduğu halde tamam mı? Her zaman gidip Ali Saddu'nun yan, kabrinin yanından geçip ona selam vermiyordu. Böyle suk bir şekilde git gel, git gel ona selam vermek doğru değildi. Orada selam, ona selat ve selam vereceksin. Hatta burada bile kişi dünyanın neresinde olursa olsun Ali Saddu'ya selâme salat ve selam getirdiği zaman Allah Celle Celalüh'un gö görevlendirdiği melekler var. Selamı ona ulaştırıyor, ulaştırıyor Ali Saddu'ya selâme. Ve o ve Aleyhis, Vesselam'a söylenen salat ve selamlar Allah Celle Celaluhu o görevlendirdiği melekler belli bir günde ona ulaştırıyorlar. İşte filan sana selam veriyor. Yani Allah Celle Celaluhu bu ve Vesselam'a özel bir şeydir bu. Özel olarak vermiş olduğu bir özelliktir bu. Tamam mı? Çünkü ve Selam asıl itibariyle ölüdür. Bazı şanslar tarikatçılar diyor ki biz burada ne konuşursak ne söylesek Vesselam bize Vesselam bizi işitiyor yok Aleyhisselatü Vesselam'ın diriliği berzahi bir diriliştir yani dünya hayatı gibi dirilişi gibi değildir ölmüştür yani ruh ondan ayrılmıştır ama cesedi bozulmaz aynen olduğu gibi duruyor yani şu anda Aleyhisselatü Vesselam mezarını açsalar bakacaklar Aleyhisselatü Vesselam olduğu gibi duruyor bu Umar Radiyallahu Teala'nın şehit olduğu için o da cesedi bozuyor çünkü Allah Celle Celaluhu Resullerin ve şehitlerin, tamam mı, e, yerin, Resullerin ve şehitlerin etlerini yemeyi onlara, yere haram kılmıştır. Peki açılsa günah mı hocam? Tabi günah kılacağım, tabii. tabii. Onların mezarıda e, oğlum... herhangi bir mezar açılsa günah mı? Tabii canım Onun şimasını görmek yani. <gülüyor> <gülüyor> yani, senin, o bir zaman, bir zaman bir oyuncak Medine'de, haline gelir olur mu? Evet. Hocam. Her gelene açmak, ama gelene açmak. Medine de duydum. Birkaç kişi böyle kazı yapmışlar alttan tünelde. Peygamber Efendimiz'e ulaşmak için. Bunu ııı oranın rüyasına girmiş. Bu birkaç yıl önce olmuş burada. Rüyasına girmiş yani kazı yapılıyor diye gitmiş bakmış gerçekten de kazı yapılıyor. Mezarına ulaşmak istemişler. Yakalamışlar bunları. Var mı öyle bir şey? Duydunuz mu efendim? Ben şöyle duydum hocam. Bu Suriye kralı Mahmud Nuri Zengi bir gün rüyasında aleyhissalatü vesselamı ağlarken görüyor işte yetiş ya kurtar beni diye ben bunu bir hocadan duydum o da aleyhissalatü vesselam üç kişiyi rüyasında görüyor hemen doğru Medine'ye gidiyor o zaman da valiydi e, kraldı o Medine valisini çağırıyor ey vali topla bakalım şunları topluyor sayıyor sayıyor sayıyor üç kişi eksik o üç kişi nerede vali diyor efendim o zatları çağırmaya utandım filan yerde onlar da gelsin diyor onlar da gelmiş bir bakıyor rüyasında görmüş olduğu üç kişi bir sünnet kontrolü sünnetsiz çıkıyorlar üç kişi e, niçin geldiniz işte Roma'daki Papa veyahut da batı bize dedi ki kim Muhammed'in Muhammed'in cesidi parçalayıp Roma'ya kaçırırsa şu kadar şu kadar altın vereceğiz günahlarını bağışlayacağız biz de altı aydan beri tünel kazdık kazdık kazdık bugün alıp gidiyoruz sen nereden duydun Diye söylemişler o zaman o Nurettin Mahmuz Zengi üç üstünün kellesini vuruyor ve bir daha yapmasınlar diye orayı kurşun döktürüyor diye bir hoca bunu anlattı. Aslı var mı? O, o anda şu an kurşunla dökülmüş diyor. Aleyhisselatü vesselamın kabri. Yok canım öyle bir şey yok. Aleyhisselatü vesselam mezarı ile Nebubakir, Hümar'ın mezarı tamam mı? Hümar'ın mezarı. Aynen böyle düz bir, bir, bir, bir yerdir. Sadece bir nokta koymuşlar böyle. Şey yani. canın içinde yani can. Mesela şu mezarlarda gördüğünüz gibi mezarı o şekilde değil. Yani. Evet. Fetva mekana, zamana göre değişir mi? Ee, yani fetvadan fetvaya bir e, şey var, fark var mesela. nasıl Yani mesela nasıl bir fetva? Alimler fıkıh kitaplarında diyorlar ki fetva zaman ve yere göre değişebilir. Biz bakıyoruz mesela. İmam Şafii rahimeullah Irak'tayken onun için 12 on tane mesele var, iki tane görüşü var. Mezhebi kadim ile mezhep-i cedid diye. İmam Şafii'nin bir eski mezhebi, bir de eski içtihadı, yeni içtihadları sebebi. Bağdat'tayken ayrı bir içtihadı vardı, Mısır'a gittikten sonra ayrı içtihad yaptı. Buradan için yeni ayrı içtihad yaptı. Bağdat'tayken mesela Mısır'da yerleşen sahabelerin sözleri Bağdat'a ulaşmadı. Tamam mı? Dolayısıyla Bağdat'tayken o hadisleri bilmiyordu. Bazı iştihatlar yaptı. O yapmış oldu. Bağdat'ta yapmış olduğu iştihatlar Mısır'a gittikten sonra o iştihatları o iştihatları izale edecek hadisler görünce kendi iştihatından vazgeçerek Aleyhisselatü Vesselam'ın orada onca sahih olduğu hadislere sarıldı. Dolayısıyla böyle Irak'tayken bu görüşteyken Mısır'a gittikten sonra görüşü değişti. Niçin görüşü değişti? Çünkü o konuda hadislerle karşılaştı. Onun için görüş değişti. Dolayısıyla hadis varsa hangi zamanda hangi mekanda olursa o hadis o zamanı ve o mekanı bağlar. Evet. Hadisin yokluğunda mesela burada, Suudi Arabistan'da mesela hadis yoktur, bir meseleye içtihad edersin. Ama ondan sonra diyelim ki Türkiye'ye gittin. Türkiye'ye gittikten sonra baktın ki yani o Türkiye'nin içerisinde bir meseleyle karşılaştın hadi bir meseleyle. Söyüdi Arabistan'dayken o meseleyle karşılaşmadın sen. Ve Sö Söyüdi Arabistan'dayken böyle bir şeyle karşılaşmadın. Ama Türkiye'ye Türkiye gittikten sonra böyle bir şeyle karşılaştın. Ama o zaman o Türkiye'de karşılaştığın o mesele hakkında ayet, hadis, icmadan bir şey olmayınca o zaman ne yapacaksın? O zaman kıyas yapacaksın. Evet. Tamam mı? Dolayısıyla ayetin, hadisin, sünnetin varlığında kıyas ihtihad yapılmaz. Ayet ve hadisin yokluğunda kıyas ve ihtihad yapılır. Dolayısıyla zamana göre ihtihatlar mesela değişir. Mesela Hz. Ali Aleyhisselam döneminde minare yoktu. Ne? Mekke'de, Medine'de minareler yoktu. Şu anda bu tipte minbarlar da yoktu mihrab. E sad semdenebile bir mihrap yoktu. Bunlar hep sonradan çıkarılmış şeylerdi. Tamam evet. mı? Dolayısıyla Ali Satt ve selam zamanında olmayan bir şeyi Ali Satt ve selamdan sonra hadis olan şeylerle alim yaklaşmak istediği zaman ihtihad yapacak. Peki. Ha, Esma Radiyallahu Biliyorsunuz birinci ezan il ikinci ezan. Bir ikinci ezan Ütmen döneminde oldu. Birinci birinci ezan böyle Medine Mescidinden çok uzak oldukları için böyle bir karyaka yemine, köyler var. Minare yok ki. Elektrik yok. Ezanı oraya ne alıştırılıyor Cami içerisinde yapılan ezan hiç kimse işitmez. Onun için haberci gönderiyor. Gidiyor mesela diyelim ki şurada bir köy var. O köyü işittirecek bir yerde duruyor ve orada ikinci ezanı okuyor. Bu millet bugün cumadır diye milleti cumaya çağrı yapıyor. Tamam mı? Bu ütmenin iştihadıdır. Şimdi o iştihad bu zamana göre aslında doğru değildir. Niçin? Çünkü şu anda bu hopharolar onun şeyini sökmüştür. Bu iki Allah. Adam aynı camide mesela. Ezanı işitmiş. Birinci ezanı okuyorlar hoparlörlerde. Herkes işitiyor. Birçok camide de bu okunuyor. Bir de imam minbere çıktıktan sonra tekrar kalkıyor birisi ezan okuyor. Evet. Tabii ki bu doğru değildir. O zaman öyleydi. Öfmen gerek gördü. İkinci ezanı okudular. Birinci ezanı veyahut. Şu anda gerek yoktur yani. Bu birinci ile ikinci ezanı nereden çıkardınız? Hatta burada Sürdü Arabistan'da mesela böyle okunuyor mu? Dikkat ediyorsanız birinci ezan, ikinci ezan. Türkiye'de ne yapıyorlar? Sala. Türkiye'de sala yapıyorlar. He. Ne alaka? Sana ne He. gerek var yani? zaten Vesselam döneminde yoktu. Peki bu şeri'i midir, değil midir? Gerçekten şeri'i değil. Yani sünnete aykırıdır. Onun için ayetin ve hadisin varlığında içtihat, kıyas yapılmaz. Yokluğunda bugün buradasın, başka bir yere gidersin. Orada karşılaştığın meseleye ayet ve hadis olmayınca kıyasla yaklaşacaksın. O zaman bu doğrudur. Ama yok. İşte mesela Türkiye'desin. Ayet ve hadisin varlığında o hükmü mesela yapmıyorsun. Kalkıyorsun. Diyorsun ki vallahi zaman değişti. He? Zaman değişti. Şu anda işte böyle yapalım ama o ayet duruyor seni yasaklıyor. Hadis de var diyor ki yapmasa nasıl bu sefer zaman değişti zamanın ve çağın şeyine göre mi sen hareket edeceksin bu doğru değildir tabi yani böyle bir e, değişikliği yapmak caiz değildir tabi son soru hocam oturmuşuz sünnet kaç ayrılır ve bizi bağlayan sünnet hangisidir işte sünnetin bir genel anlamı var tamam mı yani bir çoğul anlamı var bir de ayrı, ayrı anlamı var sünnetin genel anlamı aleyhissalatü vesselam bütün hayatını kapsayan sünnettir. Nedir? Yani sözü fiili ve ikrarıdır. Sünnet lügat etibariyle, yani lügat manası tarika demektir. Tarik, yol. He. Tamam mı? Sünnet demek tarikat demektir. Edinen yol demektir. Bu lügat manası. Şer'i manası ise ve Vesselam'ın sözü, fiili ve ikrarıdır. Tamam mı? Onun için biz ve Vesselam'ın sünneti böyledir dediğimiz zaman bütün sünnetini kast ediyoruz. Yani sözü, fiili ve ikrarı. Ama tehdit edecek olursak ve Vesselam'ın sözüne hadis deniliyor. Ne? Mesela ve Vesselam'ın abdest alınış şekli, fiil, diyor, fiil fiil diyoruz. Şu, namaz kılma şekli fiildir. Fiildir. Fiil de ve Sattı'nın anlatış tarzına göredir. Ha o zaman namazda fiil olduğu gibi aynı zamanda hadisler var da vardır. Sallu kem Benim nasıl namaz kıldığımızı gördüyseniz o şekilde namaz kılınız. Bu nedir? Sözdür. Peki ruku, secdut bu nedir? Fiil. Fiildir. Tamam mı? İkrar ise ve Vesselam'ın meclisinde olan bazı fiiller veyahut da sözler mecliste olan şahıslar bir şey konuştuysalar ve o konuştukları şey şer'i ise Aleyhisselatü Vesselam de orada sükut ediyorsa o zaman ikrarı nedir? Sünnettir. Evet. Ama ve Vesselam huzurunda konuşulan bir şey veyahut da yapılan bir fiil şer'i değilse Aleyse selam orada susmuyor. Hemen müdahale ediyor. ikrar İkrar etmiyor. Onun için diyorlar ki kız istendiği zaman mesela diyor ki kızım filan seni istiyor ister misin? Susuyor. Onun için diyorlar ki sükut ikrardandır. E şimdi tamam mı? Şimdi yani yani sükut ikrardandır. Ey sükut ettiyse o zaman demek ki muvafakat ediyor demek ki razıdır. Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde yapılan fiiller ve konuşmalar ona karşı suskun kaldıysa demek ki söyledikleri ve yaptıkları şeridir, doğrudur müdahale etmeli. Eğer yanlış bir şey konuşsalar Aleyhisselatü Vesselam asla ikrar etmiyor. Yani sükut etmiyor. Onun için bir mecliste İslam'a aykırı bir şey olduğu zaman yerine uygun, güzel bir uslupla orada o kötü olan şey ne yapmak lazım? Bu da hale etmek lazım. Hadiste geldiği gibi Aleyhisselatü Sem diyor ki فَمَنْ رَاءَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَاِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ ضَعَفُ iman." Sizden biriniz bir kötülüğü gördüğü zaman ilk önce diyor onu el ile değiştirsin. Eğer el ile değiştirmesini da edemiyorsa. O zaman diliyle anlatsın, diliyle de anlatacak kültürü, bilgisi yoksa, o zaman kalbiyle buğz etsin. Kalple buğz etmek, imanın an zayıf derecesi. Buğz edemiyorsa gene? işte o demek ki, Ölmüş. artık iman diye, yani Allah korusun, uyanık iman diye bir şey yoktur yani. Ha. Hakikaten çok tehlikeli ha. bir mesele. Onun için sünnet, yani sünnetin bir genel anlamı var bir de ayrı ayrı anlamı var. Sünnet Aleyhisselatü Vesselam'ın hepsi. Sözü, fiili ve iqrarı. Onun için. ikrar ayrıdır. Fiil ayrıdır. Hadis söz ayrıdır. Hadis demek yeni söz demektir. Allah razı, Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam. Biraz önce bahsettiniz. Bunları aldırmak. Yanaktaki kılları aldırmak günah mı? Hayır. Peki üst sıradan sırada makineden bir yer kalsın mı yoksa? Yok. Sen bırakacaksın. Hayır. buralar bidiyorum. buralar. Bunları <gülüyor> aldırmak yani günah mıdır? diyor? Yani? haram, kesmek haram ise yırtkanları çektirmek daha haram değil midir? Niçin Allah Resulü diyor ki la anallaha an-namisat ve'l-mutanmisat. Kılları çektiren ve çeken Allah lanet etsin diyor. Buradakilerinle tabii ben de biraz kesiyorum. Çektirmesek, yani. bunları kestirmezsek böyle olacak hocam böyle ya şey ya, gibi bayılmaz. bu e, <gülüyor> Ya zaten sen zaten sen sadece zaten sakallık kesiyorsun. Kullar vardı, ha, yanaklar nerede kaldı? Sizin içindir. Siz aldırmıyor musun <gülüyor> Yok, aldırmıyorum. Böyle çıkıyor. Tabii mi hepsi? Ha? He? Yani hiç musluda mı mı oldu? Sakalımdan hayatta kesmedim. Yani belli bir mesela bu, benim sakalımda e, 76'da bıraktım, 1976'da bıraktım. Ne kaş <gülüyor> 1951. Bundan sonra askere gittiğim zaman sakalımı kestim askerden sonra sakalımı kesmedim ve kendiliğinden böyle hep dökülüyor yani. Ne sağdan ne soldan ne ön Çünkü Allah Resulüden diyor ki: "Urkul liha ve Diyor bir hadiste diyor ki aleyhi ve sellem: başka bir rivayette huffuş Sakalları bırakınız bıyıkları kesiniz, müşriklere muhalefet ediniz. Diğer hadiste diyor ki sakallarınızı bırakınız, bıyıklarınızı kesiniz ve mecusilere muhalefet ediniz. <gülüyor> o zaman sakal kesmek asıl itibarıyla haramdır. Bırakmak da vaciptir. Tamam mı? Yani sakal kesmek hakikaten haramdır. Hem müşriklere ve Hristiyanlara benzemiş olur. Hem de bir bıyıklarını da keserse kadınlara da benzemiş olur. Çünkü kadın asıl itibariyle kılsızdır, sakalsız ve bıyıksızdır. Allah onu erkek ondan faydalanması için onu o şekilde yaratır evet. Allah Celle Celaluhu kadına da sakal ve bıyık verebilirdi. Evet. Ama erkek ondan faydalandığı için temettü ettiği için daha nazik, daha yumuşak tamam mı? Erkek tabiası Kaşın'dır yani. Şeydir, tamam mı? Evet. Sırt. Ama kadın öyle değil. Ha o zaman, bir kişi sakalını ve büyüğünü kestiği zaman her ne kadar kadına benzemek niyetiyle yapmıyorsa da aslında benzerliğe düşmüştür. Teşebbühe, yani o teşebbühe düşmüştür. Sakalım kestiği, büyüğümü bırakıyorum. O zaman, Meclisiyle de benzemiş olursun. <gülüyor> İlle mi yeneme diyeceğiz? Yani. Vallahi bunu Allah Resulü söylüyor <gülüyor> ben bunu söylemiyor. Hocam peki bugün <gülüyor> e, namaz esnasında, ezan namazı Allah-u Ekber dediğimiz namaz. ellerimizi ne kadar buramı kolturacağız, buramı bırakacağız, buramı buramı nasıl kaldırmamız gerekir? Şimdi bazıları görüyorum şimdi, Allah-u Ekber diyor, başlıyor. Böyle caiz midir yani Allah-u Ekber demek? Benim bildiğim Allah-u Ekber böyle kulağa kadar dur, av böyle Neden Allah-u Ekber? Teslimiyet demektir, öyle değil mi? Allahuekber demek tesbih demek. Yani bura kadar kalıp Allahuekber el, el bağlamak olmaz. Bizim burada Kur'an ve sünnet ışığında fıkıh kitabında bu tür şeylere değineceğiz. Biz daha şu anda biz taharet bölümündeyiz. Zamanla hmm. bu mesele gelecek de yalnız hani sorunu cevaplamak Tam da işte ediyorum. sorunu cevaplamak için de şunu söylüyor özet bir şekilde. Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Sallu kema raytumuni usalli." Tamam mı? Biz namaz kılacaksak ki kılmamız gerekiyor. Farzdır. Tamam mı? Ve namaz kılmak istediğimiz zaman da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl namaz kıldıysa o şekilde namaz kılacağız. Ne şu imamın dediği ne bu imamın dediği. Yani imamların dediklerine göre değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dediklerine göre namaz kılacağız. Çünkü namaz konusunda hadis vardır. Sen kalkıp da diyemezsin ki bu Hanife böyle söylemiş. Hadis var. Ali Sattwasam diyor ki "Siz beni namaz Ha o zaman madem ki benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz o şekilde namaz kılınız demişse o zaman biz Ali Sattwasam nasıl namaz kıldığını şineye bakacağız, sünnetine bakacağız. Hanisat mesela diyor ki tekbir alındığı zaman namaz esnasında bir rivayete göre şu parmaklar yani omuz izasına gelecek şekilde. Bir rivayet göre tamam mı? Şu avucun alt kısmı omuzların izasına gelecek kadar tamam mı? Yani şu Şehmetül Edin ya şu. Yani mesela bu şekilde. Şimdi hanefiler ne yapıyorlar? Şu baş parmağını şöyle kulakların yumuşak memesine vurarak namaz. Tekbir alıyorlar. Bu doğru değildir. Yani. Aleyhisselatü Vesselam böyle yapmıyordu. Tamam mı? <gülüyor> yani omuzların izasına veya da kulakların izasına gelecek şekilde. Ama yaklaştırmayacak senden Ha yani parmakla baş parmakları böyle yumuşak şeye par, kulağa vurmayacak. Yani tamam. bu şekilde. Tamam mı? Bu şekilde omuzların izasına veya da bu şekilde şu kulakların etrafına şu parmakların uçları kulakların etrafına gelecek şekilde. Şöyle yapalım. Şöyle yapmak caiz değil. Yani sünnete aykırıdır. Bütün imamlar böyle yapıyor. Imamlar... Ya şimdi sen imamlara bakma. Sen dedim ya sana. İşte onun için merak sen, ben de diyorum ben de. Sen namazı ediyorum. kılmak imamların hocaların kulluğu gibi değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı gibi kılacaksın. Onlar bize bir örnek değil mi ama onlar yani? Yok. Esas örnek senin Resulü'ndür. Ben görmemişim ve hiç sünnetleri bilmiyorum. Öğren Öğren sor. Öğren, okumasını öğrenmiyor mu? Madem Türkiye'dekiyle eleştiriyoruz Alkılılığı olduktan sonra Allah'ın rahmet, umidinin rahmetini kesmez. Ama tevhid üzere olma. Sünnete bağlanma. Sen yüz sele şahadeti verdin ben namazımı kılıyorum. Bire senin işin zordur. Şert nedir? Şart tevhid. Tevhidin zıddı nedir? Şirk, şirkten kaçacaksın. Tevhid dedin bir milimetre bir miskal şirk olmayacak sende. Sünnet dedin bir uzağa duracaksın. Çünkü bazı bid'atler var Allah kurusun insan ne yapar? İnsanı dinden çıkartır, şifre götürür, bid'at yerine göre.